Zor günlerin adamı sadık insan, riddet olayları, Murat Müslihan. Lugat olarak riddet, dönmek anlamına gelir. Riddetin şer'i anlamı da lugat anlamına yakındır. İmam Nebevi riddeti şöyle tarif eder. Niyetle, küfür sözle ya da küfür fiille İslam'dan bağı koparmaktır. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra birçok kişi dinden irtidat etti. Kimisi putperestliğe geri döndü, kimisi peygamberlik iddiasında bulundu, kimisi yalancı peygambere tabi oldu, kimisi ise namazla zekatın arasını ayırıp zekat vermemeye başladı. Hatta bir şöyle der, dinden dönenler iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup, İslam dinini terk edip, küfre dönenlerdir. Bunlar da iki kısmı ayrılmaktadır. Birinci kısım, nübüvvet iddiasında bulunan Müseylem'e ve ona tabi olanlar, yine nübüvvet iddiasında bulunan Esbet el-Ansi ve ona tabi olanlardır. Bunlar, Resulullah'ın nübüvvetini kabul etmiyorlar, onun yerine başkasını kabul ediyorlardı. İkinci kısım ise İslam'ı tamamen terk edip cahiliye adetlerine geri dönenlerdi. İkinci grupsa namazı kılıyor ancak zekatı vermek istemiyordu. Namazı kabul ediyor ancak zekatın farz olduğunu kabul etmiyordu. Zekat vermeyen bu grup içinde zekatı vermek isteyenler de vardı ancak onları reisleri zekat vermekten men ediyordu. Hatta tabi'nin sözünden de anlaşıldığı gibi peygamberin vefatıyla birlikte dinden dönenler kısım kısımdır. Bunları kısım kısım ele alıp inceleyecek olursak, bir Zekat Vermeyenler İmam Zehebi şöyle der. Nebi'nin vefat ettiği haberi çevre bölgelerde duyulunca Araplar arasından pek çok topluluk İslam'dan dönerek zekat vermeyi reddettiler. Ebu Bekir radıyallahu anh onlarla savaşmaya karar verdi. Ömer radıyallahu anh ve başkaları ise onlarla hemen savaşmaması konusunda uyarıda bulundular. O ise kendilerine vallahi resulullah'a ödedikleri bir deve bağını dahi bana ödemeseler, onlarla bunun için savaşırım cevabını verdi. Bu olayda Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir'e radıyallahu anh şöyle der. Resulullah insanlarla La ilahe illallah diyene kadar savaşmakla emrolundum. La ilahe illallah diyen canını ve malını benden korumuş olur. İslam'ın hakkı müstesna, o kişinin hesabıysa, Allah'a aittir dediği halde onlarla nasıl savaşırsın? Ebu Bekir'in radiyallahu anh cevabı şu olur. Vallahi Resulullah'a ödedikleri bir keçi yavrusunu, bir diğer rivayette deve bağını bana ödemeyi reddedecek olurlarsa, onların bu reddi sebebiyle kendileriyle savaşırım. Zekat malın hakkıdır. Vallahi namazla zekatın arasını ayıranla savaşırım. Ömer radiyallahu anh şöyle demekte. Allah'ın Ebubekir'in kalbini onlarla savaşma konusunda rahatlattığını gördüm ve doğru olan tutumun bu olacağına kanaat ettim. Ömer'in radıyallahu anh ona söylediği sözlerden biri de şuydu: Ey Resulullah'ın halifesi, insanları İslam'a ısındır, onlara yumuşak davran. Ona şöyle cevap verdi: Beni destekleyeceğini ümit ediyorum. Sense beni yüzüstü bırakıyorsun. Cahiliyede zorbaydın. İslam'da pısırık mı oldun? Artık vahiy kesildi, din tamamlandı. Ben hayattayken din eksilsin mi? Resulullah, İslam'ın hakkı müstesna demedi mi? Namazın ikamesi ve zekatın ödenmesi İslam'ın hakkındandır. Vallahi insanlar beni yüzüstü bıraksalar bile ben kendim savaşırım. Dersler Zekatı vermeyenlere karşı Ebu Bekir'in radıyallahu anh gösterdiği tavırdan çıkartılabilecek birçok ders vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. 1. Ders Ebu Bekir'in radıyallahu anh mürtetlere karşı göstermiş olduğu tavır gerçekten çok önemlidir. Sayıları az olmasına rağmen dinden dönenlere karşı zafer kazanmaları Ebu Bekir'in radıyallahu anh dik duruşuyla alakalıdır. O öyle bir dik duruş sergiledi ki Müslümanlar onun duruşuyla kendilerinin haklı oldukları konusunda emin oldular ve onlarla çok net bir şekilde mücadele ettiler. Allah'ın yardımı olmasaydı ve bu şekilde bir duruş sergilenmeseydi bu fitnenin önünün alınması mümkün olmayacaktı. O sahabenin tüm ısrarlarına rağmen onlarla savaşmaktan vazgeçmedi, dinden dönenlere yumuşak davranmadı. Çünkü onlar İslam'dan dönmüş, Müslümanlara ihanet etmişlerdi. Böyle bir durumda yumuşak davranamazdı elbette. Kendi hakları konusunda insan affedici olabilir ama Allah'ın hakları konusunda affedici olamaz. Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah Allah yolunda yaptığı cihat dışında hiçbir şeye eliyle vurmadı. Kadına da, hizmetçiye de vurmadı. Kendisine haksızlık yapıldığında da haksızlık yapandan intikam almadı. Ancak Allah'ın yasakladığı şeylerden biri çiğnendiğinde Allah için intikam alırdı. Hadisten anlaşıldığı gibi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti kendi hakları konusunda affedici olmak, Allah'ın hakları konusundaysa sert olmaktır. Bugün kendilerini İslam'a nisbet edenlerse bunun tam tersini yapıyorlar. Kendi hakları çiğnendiğinde hiçbir mazeret kabul etmezken Allah'ın hakları çiğnendiğinde her türlü mazereti öne sürebiliyorlar. İkinci ders Rivayetlerden anlaşıldığı üzere Ebubekir'in radıyallahu anh onlarla savaşma sebebi peygambere vermiş oldukları zekatı kendisine vermemeleridir. Fakat kendileriyle savaşılan bu kimseler la ilahe illallah diyen, namaz kılan kimselerdir. Dikkat edilirse Ebubekir radıyallahu anh onların kelime-i tevhid'i söylemelerini İslam alameti saymamış ve onlarla savaşmıştır. Burada özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Günümüz şirk toplumunda kelime-i temhit ve namaz İslam alameti midir konusu sıkça gündeme gelen ve tartışılan konulardan biridir. Bazıları bunların İslam alameti olduğunu savunurken bazıları ise bunların İslam alameti olamayacağını söylemektedir. Biz bu konuda şöyle inanıyoruz. İslam alametleri, zamandan zamana değişkenlik arz eden, Müslümanlara has olan ve yapıldığı takdirde Müslümanları küfür milletinden ayıran şeylerdir. Kelime-i tevhid ve namaz, İslam'ın ilk dönemlerinde bu özelliklere sahip olduğu için İslam alametiydi. Fakat günümüzde Müslümanlara has olma özelliğini yitirdiği için, hem müşrikler hem de Müslümanlar, kelime-i tevhidi söyleyip namaz kıldıkları için bunlar İslam alameti değillerdir. Burada belki şöyle bir soru sorulabilir. İslam alametleri değişir mi? Peygamberin zamanında İslam alameti olan bir şey, neden bizim zamanımızda İslam alameti değildir? Evet, İslam alametleri değişir. Belli bir dönemde İslam alameti olan şeyler, Müslümanlara has olma özelliğini yitirdiğinde İslam alameti olmaktan çıkar. Bunun tam zıddı da olabilir. Yani belli bir zaman diliminde İslam alameti olmayan şeyler Müslümanlara has olmaya başladığında İslam alameti kabul edilebilir. Biz bunu Peygamber'in uygulamalarından öğrenmekteyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk yıllarında Mekke'de İslam'a girmek isteyenler için şöyle demişti. Kim La ilahe illallah derse kurtuluşa ermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk dönemlerinde bu kelimeyi söyleyenlerin İslam'ına hükmediyordu. Çünkü müşrikler bu kelimeyi söylemiyordu. Bu kelime sadece Müslümanlara hastı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Orada ehli kitap bir kavim vardı. Onlar kelime-i tevhidi söylüyorlardı. Ondan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam alameti için kelime-i yetinmedi Muhammedun Resulullah şartını koştu ve şöyle dedi. Ben insanlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip namazı kılıp zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emri olundum. Eğer bunu yaparlarsa canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Biz buradan şunu anlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toplumların şirkine göre İslam alametlerini değiştirmiştir. Bir toplumda İslam alameti olan bir şeyi başka bir toplumda İslam alameti saymamıştır. Bunun en güzel örneklerinden biri de hac ibadetidir. İslam'ın beş esasından biri olmasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu İslam alametinden saymamıştır. Çünkü müşrikler de hac ibadetini yapıyorlardı. Fakat daha sonra sadece Müslümanlar hac yapmaya başladıklarında İslam alimleri hacı da İslam alametlerinden saymışlardır. Aynı uygulamayı biz Ebu Bekir'in radıyallahu anh hayatında görüyoruz. Ebu Bekir'in radıyallahu anh savaşmış olduğu insanlar, kelime-i temhidi söyleyip namaz kılan insanlardır. Buna rağmen onlarla savaşmıştır. Çünkü hem zekatı verenler hem de zekatı vermeyenler kelime-i temhidi söyleyip namaz kılıyorlardır. İki taifenin ortak olarak yaptığı şey İslam alameti olamayacağından dolayı zekatı verinceye kadar onların İslamına hükmetmedi ve onlarla savaştı. İslam alimleri buradan hareketle İslam alametlerinin değişebileceğini söylemişlerdir. İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi olan İmam Muhammed Seyrül Kebir adlı eserinde bir kafir üzerinde bulunduğu şeyin hilafına bir şeyi açığa vurursa onun İslamına hükmedidir.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 Şayet o müşrik bunu söylemeyen, kabul etmeyen bir topluluktaysa Müslüman onu öldürmekten vazgeçmelidir. İmam Bavi Rahimehullah, kafir şayet putperestse ve temhide ikrar etmiyorsa La ilahe illallah demesiyle İslam'ına hüküm olunur. Sonra da İslam'ın tüm ahkamını kabul edip İslam'a muharif tüm dinlerden beri olmaya zorlanır.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 bunu Hattabi'nin sözünü zikretti, ayrıca üstüne şunları ekledi ve meseleyi açıklığa kavuşturdu. Kadıiyat dedi ki, can ve malın koruma altına alınmasının La İlahe İllallah'a has olması bu imanı kabul etmenin bir göstergesidir. Bundan kasıt Arap müşrikler ve temhid ehli olmayan putperestlerdir. Çünkü onlar ilk olarak İslam'a çağrılıp bunun üzerine kendileriyle savaşılanlardır.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 Kadı i sözüdür. Ben de derim ki, hadiste geldiği gibi bununla beraber tüm Resullerin getirdiğine iman da olmalıdır. Sonuç olarak, Peygamberin ve sahabesinin uygulamalarından ve İslam alimlerinin sözlerinden anlaşıldığı üzere İslam alametleri sabit değildir. Zamana ve mekana göre değişebilir. Müslümanlarla kafirleri birbirinden ayıran şeyler nelerse İslam alametleri de odur. Bugün hem kafirler hem de Müslümanlar kelime-i temhidi söyleyip namaz kıldıkları için bunlar İslam alameti olamaz. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 42. sayısında yayınlanmıştır.